Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemin ve salatu ve salamü ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve salâmu alayhi Aziz kardeşlerim, aleyhi s-salâmu aleyhi s-salamu aleyhi s-salâmu aleyhi s-salamu aleyhi s-salâmu aleyhi kullarından olarak ölüp gitmeyi nasip etsin. Evlerimizin, iş yerlerimizin, sokaklarımızın, şehirlerimizin, yaşadığımız ülkemizin, bu mantıklı bir hayatın yaşanacağı yer olmasını hepimize nasip etsin. Bunun için çalışan, gayret eden, çırpınan ve inşallah yaşarken de sonuçlarını, meyvelerini gören mümin kullarından olmak hepimize nasip olsun. Kardeşlerim, bir evin mümin evi olması, o evin planının iman üzere kurululu olması sadece Namaz veya Ramazan'da oruçla sağlanamaz. Evde akil bali olan yani 15 yaşını doldurmuş en son ve aklı yerinde olan herkesin tam anlamıyla gayba iman etmesi gerek. Gayb'a imanda arıza veya düşüklük bulundukça hiçbirimiz yüzde yüz imanlı bir ortam oluşturamayız. Gayb ne demek? Şimdi şu kalem benimin gözümün önünde, sizlerin gözünün önünde ve avucumun içindedir. Bu kalem için göz önünde tutulur, kullanılır, anlaşılır, ölçülür nitelikleriyle bilinir. Ama ben size başka bir kalemden bahsediyorum. O kalem, o bahsettiğim başka kalem Yanımda değil. Size onu göstermiyorum. Sadece siz bana itimat ettiğiniz için, size mesela şu şu şu tarzda bir kalem var dediğim için siz o kaleme inanıyorsunuz. O gözünüzle göremediğiniz, parmaklarınızla temas edemediğiniz, kulağınızla fışırtısını, sesini, Duyamadığınız nesnenin adı gaiptir. Yok burada. Ama burada gözümüzün önünde yok. Aslında vardır o. Bir hayal değil. Bu örnekten yola çıkarak diyoruz ki Allah Celle Celaluhu bize cennetten söz ediyor. Cehennemden söz ediyor kabir azabından söz ediyor. Cennette peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle buluşmaktan, onun elinden havz Kevser'de su içmekten söz ediyor. Cemalini görmekten söz ediyor. Sırat köprüsünden söz ediyor. Ediyor, ediyor. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktım dedi. Bütün bunlar insanın gözüyle görmediği ama varlığına, kendisine anlatıldığı gibi inandığı şeylerdir. Bu tür konulara gayba iman deriz biz. Allah, melek, vahiy, levh-i mahfuzda Kur'an, ahiret, Kader Dikkat ederseniz bunlar İslam dediğimiz Müslümanlık dediğimiz şeyler Mesela namazı gözle görüyoruz Ama Namazı bize emreden Namazı bize şekillendiren Allah'ı Onun meleklerini Ona vahiy gelişini Meleklerin vahiy getirişini Peygamberin vahiy alışını, Kur'an'ın aslını, öldükten sonraki ahiret hayatını, yazılı kaderi bilmiyoruz. Görmedik. Ama inandık. Namazımız bu gayb olup gözümüze görmeden inandığımız şeylerden dolayı namaz. Oruç da öyle. Haç da öyle. İslam Olarak yaşadığımız Müslüman olmak için kendimizi zorunlu bağlı kıldığımız ne varsa ya direkt gayba imandır ya da gayba imanın sonucudur. Bunun için Müslüman sabah namazına kalkarken sadaka verirken ona bir tür zulmeden Annesine babasına itaat ederken, eşinin kahrına katlanırken, hastalıklara sabrederken, yaşadığı topraktaki zulümlere, işkencelere, kahırlara katlanırken, hep ahiretten umutla yapar bunları, cennette karşılığını bulacak diye düşünür. Bu ise gayiptir. gayba ait bir bilgidir. Bir Müslüman yüzde yüz gözüyle gördüğü şeylere inanır. Gerisine inanmaz olursa hiç mümin olamaz. Öyle bir iman konusu yok dünyada çünkü. Allah'ı görmüyoruz ama iman ediyoruz. Melekleri bir yerde görmedik, resimlerini görmedik. Noterden bir belge gelmedi bu melek vardır diye ama iman ediyoruz. Allah Vahiy gönderdi, peygamberi o vahiy'i bize ulaştırdı diyoruz. Gördün mü? Görmedim. E nasıl iman ediyoruz? Gayba iman ediyoruz. Değerli kardeşlerim, eğer iman nesnel şeyler üzerinden, mesela bir teleskopla bakıp gökyüzündeki filan filan gezegeni izler gibi bir cihazla da olsa görüp, İzleyebildiğimiz şeyler üzerinden olsaydı dünyada hiç kimse kafir olmazdı herhalde. Bu gayba iman kadar imanımız var bizim. Çok güzel anlayacağınız bir örnek vereyim. İsa aleyhisselamı annesi Meryem aleyhisselam babası olmadığı halde doğurunca o manzarayı en başından beri gözleriyle gördükleri halde o günün insanları o günün Müslümanları hem de onlar Tevrat okuyan Müslümandılar o manzarayı görenler başlarındaki peygamber Zekeriya Aleyhisselam'da burada bir yanlışlık yok Allah böyle yarattı diye onlara izah ettiği halde Neden tamamına yakını kafir oldular. Dünyada en son söylenecek, en çirkin söz olan Allah'ın eşi var aşağı. İsa Allah'ın oğludur sözünü hem Tevrat okudular hem ağızlarına nasıl yakıştırdılar ve böylece sonsuza kadar cehennemde kütük olmaya layık oldular. Çünkü Buradaki çizgi çok önemli. O noktada anneyi gözleriyle gördüler. Anne sorunu olmadı. Baba gerekiyor kafalarında. Babayı göremediler. Babayı göremeyince Meryem'i itham ettiler. Bir yanlış iş mi yaptın dediler. Mucize geldi. Çocuk konuştu. Kundaktaki çocuk bu benim anamdır. Beni Allah yarattı dedi. Sustular. Bu söz geri gitti. E baba aradılar. Biri dedi ki şöyledir, böyledir, vardır yoktur. Sonunda şeytan dedi ki bunun babası sizden gizleniyor. Allah bunun babası. Haşa dedi. Battı gittiler. Hala Hristiyanlık bu şirk üzerine yoğruluyor. Milyarlarca insan, Allah'ın oğlu var, karısı var. Haşa dedikleri için helak oldu, müşrik oldu gittiler. Ebu Cehil'in putperestliği gibi putperest oldular. Bu gayba iman, yerini bulmadığı zaman, İncil okuyarak, Tevrat okuyarak, hatta Kur'an okuyarak insan cennete giremez. Zaten iman da budur. Bu sebeple, değerli kardeşlerim, evlerimiz, teleskopla, uzay cisimlerini izlediğimiz gibi İslam'ın nesnel elle tutulur cisimlerini izleyerek Müslüman olabileceğimiz bir yer değildir. O evden İslam heyecanı ve İslam kalitesi çıkmaz. Evlerimiz gayba imanımız yani görmediğimiz halde Allah değişimiz, Gözümüzde görmesek de melekleri yanımızda hissedişimiz. Sanki ben Cebrail aleyhisselamın levh-i mahfuzdan aldığı ayetleri Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirip teslim edişini gözümle görüyormuşum gibi inanışım. Kur'an'ımı böyle sahiplenişim. Ahirete Gidip de geri gelen var mı sorularına karşı? Ne gerek var geri gelmeye? Hani biri gitti öldükten sonra geri geldi. Evet orada cennet var, cehennem var dedi. Olsa bu zaten gayb olmaktan çıkacak. Kimse git, gidip geri gelmedi buna rağmen biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la beraber ahirete iman ettik. Kadere aynı şekilde. Biz kalitemizi gayba iman üzerinden oturtacağız. Eşimin teşekkürü veya aksi tavrını gayba imanım telafi edecek. Çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim okumalarını sağlarken Kur'an'ın Allah'ın gaipten bize gönderdiği bir kitap olduğunu bilir şuurda okumalarını sağlayacağız. Aksi takdirde liseye gittiği ilk gün kulağına en küçük bir fısıltıyı fısıldadığı zaman arkadaşları çocuğumuzu tanıyamayacağımız bir iman yıkımıyla evde bulabiliriz. ashab kiramdan Allah razı olsun. O gayba imanda yeryüzünde peygamberler hariç bir daha kimsenin beceremediği kadar ne güzel teslimiyetler gösterdiler. Bu ne büyük nimettir. Ne güzel bir şeydir bu. Hedefimiz o hedeftir. Yalnız kardeşlerim. Bir küçük çizgi daha çizmek istiyorum. Bu gayba iman meselesi bir Müslüman, mümin ev kimseleri olarak sömürülme alanımızda olmamalıdır. Meleklere inanır gibi Birilerine, bu asırda yaşayan birilerine, onun safsatalarına inanamayız. Bizim Kur'an'ımız belli, Resulullah'ımız belli, sallallahu aleyhi ve sellem. Onların sözleri belli, onun dışındakiler gayba iman konularına dahil değil. Kur'an'a inanır gibi, Peygamber aleyhisselam'ın sözlerine inanır gibi, filanca zata inanırsak, şöyle ettim böyle ettime inanırsak sömürülürüz, bunu anladığımızda da iş işten geçmiş olabilir. Rabbim gayba imanımızın gözümüzle gördüğümüz şeylerden daha güçlü, daha sağlam olduğu evlerde yaşamayı bize nasip etsin. Ali radıyallahu anha dördüncü halife, izafe edilen bir sözü aktarmak istiyorum. Diyor ki, bir merdiven kurulsa da ben göklere tırmansam, her şeyi orada görsem benim imanım artmaz diyor. Ne demek? Bir şüphem, bir tereddüdüm yok ki artsın. İşte iman bu. Evlerimiz bu imanla donanacak. Bir sene, beş sene bir eğitim bu. Ne zaman sonuna gelirsek inşaAllah. Aziz ve celil olan Allah'a emanet ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.